Selamun ve Rahmetullah. Aziz büyüklerim kıymetli kardeşlerim değerli misafirlerimiz davetlilerimiz bu programımıza hoş geldiniz hayat çok değerli zaman çok önemli Ve hepimiz hepiniz çok değerli çalışmalar yapan kişilersiniz. Dakikalarınız kıymetliyken böyle bir perşembe gününden başlayarak dört gün bir arada bulunmak. Acaba bir zaman kaybı mıdır? Hayır. Bu bir zaman kazancı ve tasarrufu oluyor. Çünkü sizlerle ayrı ayrı konuşmak icap etseydi muhtelif şehirlerdeki kardeşlerimizi ziyaret etmek için bütün bir sene Türkiye içinde ve dışında dolaşmamız gerekecekti. Bu çeşit toplantılarla çok geniş bölgülere yayılmış olan kardeşlerimizi bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve faydalarını devşiriyoruz. Bu toplantıların ilki 92 Ekim'inde Ayvalık Murat Reis'te diye başladı Kemal kardeşimiz. Bundan da önce başlamıştır. Avustralya'da başlamıştır. Avustralya'daki kardeşlerimiz çok yüksek klaslı seviyeli toplantıları, aile toplantılarını bizden önce başladılar. Adeta ihtira ettiler. İhtira beratı yani yeni bir şeyi yapmak iş yapana verilen belge onlara verilse layıktır. Çünkü onlar üniversite kampüslerini tuttular. Yani Avustralya'nın Bayağı böyle yüzlerce dönümlük büyük kampüslerini tuttular. Ve çok büyük çapta full, komple toplantılar yaptılar. Hem beyleri hem hanımları hem çocukları hedef alan çalışmaları ilk önce onlar başlattılar. Ve bende çok büyük bir hayranlık uyandırmıştı bu toplantılar. Ondan sonra o toplantıların buralarda yapılması başladı ve yurt dışındaki ülkelerde başladı. İsveç'te, Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Amerika'da başladı. O halde yani bu toplantıların önemini kavrayarak tekrar te tekrar yapma işlemlerimiz çok daha eskilere gidiyor. 92 ekibinden öncesine gidiyor. Fakat 92 ekibinde bir takım önemli hadiseler olmuştu. Rusya'da çok büyük değişmeler olmuştu. Bu büyük politik değişmelerin dünya politikasına ve bize çok büyük tesir edeceğini, büyük tesirler icra edeceğini bildiğimiz için, sezdiğimiz için Murat Reis otelinde bir toplantı yaptık. Dedik ki Rusya değişti. Dünyanın politikası değişiyor. Ve e, Türkiye'nin pozisyonu da değişiyor. Bu şartlar altında. O halde dünyada ve bölgemizde ve Türkiye içinde çalışmalarımızın nasıl olması lazım gelir. Buyurun bunu müzakere edelim. Dedik. Ve çok hayırlı faydalı çalışmalar oldu. Ve devam etti. Bugün bu, bunların 13.sü olması, hatta belki e, mesleki toplantıları da sayarsak daha fazladır. Mesela ben Kızılcı Hamam'da teknik eğitim elemanlarının e, toplantılarına da katılmıştım. Onları da toplayacak olursak, rakamlar çok daha fazla çıkacaktır. Şimdi, muhterem kardeşlerim, e, biz zaman tasarrufu olsun diye sizi buraya çağırmış oluyoruz ama çok yönlü faydalar sağlamayı da düşünüyoruz. Bir meselenin çözümünde ne kadar çok çeşitli faide, güzel sonuç hasıl olursa o toplantılı iyi o kadar başarılı sayıyoruz biz. Ve sadece bir tek çözüm değil, tek bir amaç değil, birçok amacı demetleyerek buketleyerek toplantıları öyle yapmaya çalışıyoruz. Düşünüyoruz yani muhtelif yönlerini işin. Bu toplantımız da böyle bir toplantıdır. Bence çok önemli bir toplantıdır. Çok kritik bir zamanda yapılmış bir toplantıdır. Sizlerle bir araya gelip istişare yapmamız gerekiyordu. Bu istişarelerin dinimize yerini hepiniz biliyorsunuz. Ve müşterek bir takım atılıp, atılımların kararlarını vermemiz gerekiyordu. Onun için bu toplantıyı bugünlerde yaptık. Bugünlerde o 1992 Ekiminin heyecanlarından daha yüksek, heyecanlara sebep olacak olayların çevremize devam ettiği günlerdir. Bizim Türkiye'nin batısında huzur içinde yaşamamız bizi olayların ehemmiyetini görmekten alıkoymamalıdır. Şu anda huzur içindeyiz, rahatız. Allah'ın verdiği nimetlere sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Ama Türkiye'nin içinde ve dışında çok büyük olaylar cereyat ediyor. Harf hali var Türkiye'nin bazı bölgelerinde. Rahat gidemiyorsunuz, rahat e, oturamıyorsunuz. Hürriyetler tahdit edilmiş durumda. Huzur duyamıyorsunuz. Huzur duyamıyorlar oradaki kardeşlerimiz. Ve Türkiye'nin dışında bir takım askeri operasyonlar yapma durumuna getiriliyoruz. Bu da bizi dünya devletleriyle politik bakımdan karşı karşıya getirdiği için onların bizim bu tavrımıza karşı nasıl bir tavır alacaklarını kestirmemiz önem kazanıyor. Yani bu olayların akışında onların bize karşı alacakları tavırlar ve o tavırların bize etkileri neler olacak tevkalade önemlidir. O halde gerçekten çok mühim günlerde bulunduğumuz için Şöyle bir e, güzel yerde toplanmamız gerekiyordu diye düşündük. Bizim yüksek e, yönetim seviyelerinde bulunan kardeşlerimizle bu toplantıyı tertip ettik. Sizler de efendim teşrif eylediniz. Teşekkür ederiz. Bu toplantılardan bizim için... İslam için, ümmeti Muhammed için çok hayırlı, tesirli, büyük faydalı sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum. Ee, sanıyorum yurt içindeki ve yurt dışındaki olayları müzakere ederken kıymetli konuşmacılar temas edeceklerdir. Bir takım meseleleri çok e, dikkatli bir şekilde efendim ortaya koymamız, müzakere etmemiz ve onların karşısında efendim almamız gereken tavırları, tedbirleri efendim düşünmemiz icap etmektedir. Tek başına, şahsen yapacağımız e, çalışmalar muhakkak ki bizi şahsen bir takım sonuçlara götürebilir. Ama olaylar sadece bizim şahsımızın boyutunu açtığı gibi camiamızın boyutunu açtığı gibi Türkiye'nin de boyut, boyunu, boyutlarını açtığını söyleyebilirim. Yani Türkiye'de çaresiz veyahut eski tabirle çağ ister istemez efendim istemediği halde yani bir takım olayların içine girmiş olabilir mutlaka konuşmacılar temas edeceklerdir. Bugün dünyanın bizim için en önemli olayı dünyadaki süper güçlerin kendilerine İslam'ı düşman, alternatif ve hedef olarak almış olmalarıdır. En mühim olay budur. Öteki olayların hepsi buna bağlıdır. Bunun sonucudur. Bu ana düşüncenin ışığında onlar tarafından yapılmış planların uygulamalarıdır. Onun için bu problemin çözümü, bu niyetin, bu düşüncenin bize etkileri ve bizim bu etkileri zararsız hale getirmek için veya yanlış düşünceleri düzeltmemiz için yapmamız gereken şeylerin, Burada müzakere edilmesini temenni ediyorum. Program güzel hazırlanmıştır, ama başlıklar umumudır. Ee, sanıyorum e, boş zamanlarımız da vardır. Arkadaşlarla tehdip etiyle temasa geçebilirsiniz, tekliflerinizi iletebilirsiniz. Boş zamanlarımızı yani programda istediğimiz gibi değerlendireceğimizi düşünebileceğimiz zamanları e, Programa isim olarak konulmamış bir takım hususların görüşülmesine tahsis edebiliriz. Ve o meselelerin çözümlenmesini sağlamaya çalışırız, beraberce düşünürüz. İslam bir düşman olarak alınıyor. Bizim de heyecanlanmamamız için radikal İslam, radikal Müslümanlar düşman olarak gösteriliyor. Onun için radikal saymayan Müslümanlar rahat etsin gibi bir vehavet aşılanmış oluyor. Dünya üzerindeki Müslümanların sayısı çok büyük bir yakın olduğu halde. Büyük bir reaksiyon olmuyor. Bence Cezayir'deki olaylar, yani binlerce insanın takır takır makineli tüfeklerle öldürülmesi olayı ve o olaylara Türkiye'deki politik konuşmacılarımız, e, politik şahsiyetlerin konuşmalarında zaman zaman atıflarda bulunması zaman zaman çok yetkili kimselerin efendim e, yurt dışından, efendim bizimle ilgili beyanat veren yabancı diplomatların sözleri e, çok dikkat çekicidir. Yani Türkiye'deki efendim e, laikliğin korunması için ve radikal İslam'ın gelmemesi için şunu yapmak zorundayız diyor bir politik şahsiyet dışımızdaki bunun manası çok derindir yani Türkiye'deki rejimi tehlikeye sokan sözlerdir aslında bunlar Türkiye'deki rejim eğer demokratik bir rejim ise bu sözler ona yöneltilmiş sözlerdir çok önemlidir çok efendim haksız bir yere şekilde haksız bir şekilde dış ülkeler taraf tutmaktadır ve bu taraf bizim tarafımız değildir, açıkça söylüyorum, bu taraf bizim tarafımız değildir, bize karşı bir tavırdır, bize karşı bir taraftır. Yani kökten dinci sözünün biz dışında değiliz. Aslında kökten dincilik bir dindar için amaçtır. Çünkü insan ya kökten ve toptan ve tam ve full ve hakikaten bir şey olur ya da olmaz yani bu işin şeyi yoktur e, Müslümanlığın yarım Müslümanlığı yoktur inancın yarım imanlı şekli olmamalıdır, yoktur onun için bunlar bu sözler bir takım fikirlerin işaretleridir sinyalleridir bu işaretlerin altında yatan manayı neptemeden e, anlamak lazımdır anlamayanların Anlaması lazımdır. Bunun karşısında hakkın ortaya çıkması için ve böyle diyenlerin efendim, ülkemize herhangi bir şekilde bir zarar vermesini engellemek için çalışmalar yapmak lazımdır. Bizim üzerimizde düşen görevler olacaktır. Vardır. Vatandaş olarak mutlaka görevler vardır. Çünkü çok net olarak açıkça ve pervasızca terör desteklenmektedir ve terör terör tarafı tutulmaktadır. Türkiye bölünmek istemek istenmektedir. Çok net olarak bu görülüyor. O halde bunların müzakerası gerekiyordu. Eminim e, istesek de istemesek de ekonomik durumumuz, sosyal durumumuz, politik durumumuz, iç ve dış politikamız e, sürpriz olaylara sahne olabilir. Onları tahmin etmek e, arifane bu, e, olacak şeyler üzerinde düşünmek durumundayız. Çünkü olduktan sonra tedbir aramak palyatif olur, doğru olmaz. Efendim, e, iş işten geçmiş olur. Onlar karşımızdaki insanlar yani Türkiye'ye kast eden insanlar Türkiye üzerinde kötü niyeti olan insanlar, devletler planlarını çok önceden yapıyorlar ve bu planları uygulamak için uygulamalara efendim para ayırıyorlar efendim, kadro ayırıyorlar, eleman gönderiyorlar. Gazetelerin yazdığına göre buradaki olaylar, Türkiye'deki olaylar önem keşfettiği için bütün dış ülkelerin gizli servis elemanları Türkiye'de toplanmış bulunuyor. Kendilerinin de ifadeleriyle. Onların toplanmış olduğu yerlerde tabii bir takım olaylar olacak demektir. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde ciddi bir aleyh-i krizi çıkmıştı. Bu alevlenebilirdi yayılabilirdi. Yayılmamıştır. Ama bu çok önemli bir olaydır. Bu olayın polisin veya gazetelerin veya televizyonların yorumlarında bırakılmaması lazımdır. Geşilmesi lazımdır. Kökünün, mahiyetinin anlaşılması lazımdır. Benim acizane kanaatim yani bu olayın arkasında büyük ölçüde Rusya vardır efendim e, alternatif olarak karşı olarak siz Çeçenistan'ı desteklerseniz biz de sizin iç işlerinizde öyle şeyler yaparız gibi bir tavır vardır. Çünkü bütün sol efendim, e, dernekler e, şeyde görmüşlerdir Büyük ölçüde e, onların desteği vardır. Tabii ayrıca ilave olarak ana şey onların olmasına rağmen ilave olarak Türkiye'yi bölmek isteyen insanların da işine yaramıştır bu. Türkiye'de bir Ermenistan kurmak, Türkiye'de bir efendim Ortodoks Patrikliğine bağlı müstakil İstanbul Konstantinopol tesis etmek isteyenlerin efendim arzuları da paralel düşmüştür. Ve onlar da işin içinde kullanılmıştır. Ortodoksluk girmiştir işin içine. Hristiyanlık girmiştir. Efendim, Ermeni emelleri girmiştir. O bakımdan e, bunlar e, çok ciddi işaretlerdir. Olaylar devam edebilir. Devam edecektir. Çünkü bu niyetler sönmemiştir. Sönmeyecektir. Bu niyetler devam edeceğin için bizim de bütün vatandaşlar olarak bunların karşısında neler yapmamız gerektiğini açık bir şekilde e, tespit etmemiz lazımdır. Ayrıca Türkiye'yi gerçekten en çok seven Türkiye'ye gerçekten en fedakarca hizmet etmek isteyen insanlar olduğumuz için bunu iddialı olarak söylüyorum yani e, herhalde e, genel kurmayı yöneten milli istihbaratı yöneten daha başka efendim Türkiye'nin bakarsıyla ilgili şeyleri yöneten kimselerle dahi iddialaşabiliriz. Onlardan daha çok sevdiğimizi, daha dikkatli olduğumuzu iddia ediyorum, söylüyorum. Efendim, belki onların gözünden kaçan, dikkatlerinden sızıp, efendim kaçıp da memleketimize zarar verecek şeyler, efendim bir takım ajanlar bazı yerlere yerleşmiştir ama bizim gözümüzden kaçmıyor. Biz onlardan bu memleketi daha dikkatler korumağa gayret ediyoruz. Bir zamanlar Sokaklara dökülüp memleketi efendim, çok kötü noktalara götürmek isteyen insanların hatta meclise dahi girmesi bizim kusurumuz değildir. Başka kimselerin kusurlarıdır. Ee, müsamaha edilmiştir, göz yumulmuştur, gizlice desteklenmiştir. Şimdi o sıkıntılar e, temizlenmek isteniyor ama temizlenemiyor. Kolayca da temizlenemiyor. Memleketi çok seven insanlar olarak, insanları çok seven kimseler olarak... Bu konuda güya görevli olan insanlardan da daha ihlaslı, daha samimi olduğumuzu düşünüyorum. Bizim bu meseleler üzerinde konuşmamız gerekir. Onun için iç ve dış e, faktörleri en yetkili ağızlardan dinlememiz icap ediyor. Biz bu toplantılarda, bu çeşit toplantılar, toplantılarda... E, böyle bizim en çok feminist olduğumuzu da gösteriyor bir bakıma yani biz feminist de değiliz ama yani e, şeylerin e, hanımların da beylerin de çocukların da ilgilenmesi ve eğitilmesi konusunda e, çevreye bakıyorum da bizim kadar böyle dengeli tarzda bu meseleleri düşünen başka gruplar göremiyorum elhamdülillah biz senelerce önceden ilk yardım kursları savaş ve ilk yardım kursları başlattık ve e, geçenlerde bir televizyon programının e, videoya alınmış şeyinde bantında seyrettim, duydum yani bizim de, hanım derneklerimizin çevre kültür hanım derneklerimizin açmış olduğu savaş ve ilk yardım kursları en çok kursiyer toplayan ve sene içinde en çok tekrar edilen kurslar oluyor. Çünkü biz e, real, hayati, gerçekten insana fayda fayda sağlayacak bir takım ana noktaları vurguluyoruz ve onların e, dikkatlerde gelmesin, dikkat önüne gelmesini istiyoruz ve e, o konularda bilgilenmesini istiyoruz. Hanımlarımız da bu konuda efendim, güzel çalışmalar yapıyorlar. Beylerimiz de güzel çalışmalar yapıyorlar. Burada e, şunu da söylemek istiyorum. E, Türkiye büyük bir devlettir. Bugün gazetelerde reisi cumhurunda Arjantin'den bir e, mesajı vardır. Biz neymişiz Mercedes? Arjantin'den fark etmiş gibi bir takım sözler söylüyor. Efendim... E, bizim çok büyük potansiyelimiz vardır bizim dışarıdaki insanlardan bir eksik yanımız yoktur Allah'ın izniyle dünyanın meselelerinde de söyleyecek sözlerimiz vardır o halde e, meseleyi sadece Türkiye'nin içindeki bir problem mesele olarak da görmüyorum dünyanın meselesi içinde yaşadığımız efendim, seyyaremizin dünyamızın meselesi olarak görüyorum ve meselenin böyle görüldüğü zaman doğru çözülebileceğini düşünüyorum burada kaliteli konuşmalar olacaktır kaliteli efendim fikirler ortaya çıkacaktır ve hayırlı sonuçlar sonuçlara ulaşacağız diye temenni ediyorum, umuyorum ve bu çalışmaların yurt içi ve yurt dışı bütün insanlık için Müslümanlar için faydalı olacağına kuvvetle inanıyorum mühim toplantılar olacaktır buradaki eğitim çalışmalarımız çok önemlidir. Bu önemi vurguluyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Efendim, e, toplantılarımızın allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun olmasını bu vesileyle de ahiret e, sevabını da kazanmamızı diliyorum. allah Teala Hazretlerinin bize hakkı hak olarak göstermesini, gerçekleri göstermesini, yanıltmamasını, şaşırtmamasını ve hakka ittibayı nasip etmesini diliyorum. Batılı, yanlışı doğru teşhis etmeyi heyecanlanmadan sükunetli, vakarlı bir şekilde ve e, ayet-i bildirilen, Bismillahirrahmanirrahim küntüm hayra ümmetin oturucetli naz sorumluluğu şuuru içinde yani insanlara yönelik bir takım güzel, çok önemli hizmetleri yapmak için çıkartılmış bir ümmet yaratılmış bir ümmet olduğumuzun şuuru içinde çalışmalarımızın bütün insanlık için, Müslümanlar için, mazlumlar için, mağdurlar için efendim faydalı olmasını temenni ediyorum. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. İki cihanın hayırlarına cümlenizi eriştirsin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahü ve Berekatuhu.